Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Ama biraz değerli kardeşlerim, Allah nasip ederse bugün yine İmam Ahmet bin Hanbel'in usulü sünne şerhine devam ediyoruz. Geçen hafta ve ondan önceki haftalarda sizlerle hatırlarsanız, sünnetin gereklerinden bir hasleti terk eden, ona iman edip kavim etmeye onun ehlinde, olmaz bölümüne değinmiştik. Ve sünnetin hasletlerinden iman edilmesi gereklerinden, temellerinden bahsetmiştik Kim bunlara iman etmez, Allah muhafaza doğrulamazsa çok büyük imani tehlikelere düşüğünü hatırlatmıştı sizlere değerli kardeşlerim. Bugün Allah'ın izleyine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Başlığımız El-İman bin kaderi hayrihi ve şerrihi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 Bu konudaki hadisleri tasdik edip kadere hayrı ve şer'e iman etmek bu konudaki hadisleri tasdik edip bu konudaki hadisleri tasdik edip onlara inanmak gerekir. Bu husustan için nasıl diye soru sorulmaz hususla niçin, nasıl diye soru sorulmaz. O ancak iman ve tasdiktir. O ancak onlara iman ve tasdiktir. Kadere, hayrı ve şerriyle iman etmek, bu konudaki hadisleri tasdik edip onlara inanmak gerekir. Bu hususta niçin, nasıl diye soru sorulmaz bu ancak onlara iman ve tasdik. <Gülüyor> tamam mı kardeşler? Evet. İmam Ahmet Rahimahullah bu güzel ibareyi söylemekle daha önceki ibarenin aslında devamını getiriyor. Daha önceki ibaremize, meddimize döndüğümüzde ne demişti? Sünnetin hasletlerinden birini terk eden onun ehlinden olamaz. Yani akidenin esaslarından birini terk eden o akidenin şahsiyetinden o akidenin sahibinden olamaz. Şimdi bu temel ifadeyi ortaya koyduktan sonra Ahmet bin Hamden, asıl iman edilmesi gereken esaslardan kadere iman onun hayrına ve şerrine iman etme konularına değinir. Allah'ın izniyle bu dersimizde iman edilmesi gereken temel, temel esaslardan biri olan kadere iman etmeyi işleyeceğiz. Ve kaderin hayrına ve şerrine inşallah inanacağız. Bunun terki veya bunun inkarı küfürdür. Çünkü kadere iman, kitap ve sünnet ve bu ümmetin selefiyle ve selefi salihin akidesiyle sabittir. Değerli kardeşlerim biliyorsunuz Çağımızda iki tane düşünce geçmişte olsun, günümüzde olsun kader inkarcılığını yapmıştır. Bir tanesi mutezile dediğimiz, bir diğeri de cebriye dediğimiz kader inancını sapıklaştırmış ve onu inkar boyutuna kadar taşımıştır. Mutezile insan kendi fiilinin yaratıcısıdır görüşüne meyleden ve bunu doğrulayan bir görüştür. Fırkadır. Cebriye ise insan Allah'ın kendisine yaratmış olduğu o fiilleri yapmakla mecburdur diye inanan görüşün sahibidir. Bu iki görüş ehli de ehli sünnet ve cemaatın dışındadır. Bu iki görüşün ortaya koydukları batıldır. Allah nasip ederse biraz sonra biz bu iki görüşün üzerinde duracağız. Muhtezine dayalı kardeşlerin bu cümleyi söylemekle yani insan kendi fiillerinin yaratıcısıdır demekle Allah'a ikinci bir yaratmayı izafe etmiştir. Yani Allah'ın yaratmasıyla beraber insanın da fiilleri yarattığına inanarak Allah'a ortak koşanlardan olmuştur. Kainatta olup biten bütün değişimler ve meydana gelen her hadiseler... Kimin emriyle olur? Allah'ın emriyle olur. Bize fiillerimiz olsun. Yani oruçlarımız, namazlarımız, dualarımız, iyiliklerimiz, Allah muhafaza, birilerinin kötülükleri, masiyetleri, bütün bunların yaratıcısı kimdi? Allah. Bana kainatta bir şey söyleyin ki onun emri doğrultusunda yaratılmamış olsun. Şimdi biz bunları Allah masip ederse detaylarıyla işleyeceğiz. Böylece İnsan kendi fiilinin yaratıcısı olmuştur diyerek ikinci bir yaratıcı ortaya atmıştır muhtezile görüşü. allah Teala'nın yaratmasında başkasının ortağı olduğuna inanmıştır. Cebriye ise kardeşlerin insanın iradesini hiçe saymış Allah azza Celle'ye küfür ve masiyeti emreden olaraktan tanıtmıştır. Yani Cebriye'ye göre nedir? İnsan kaderi gereği kendisine ne yazılmışsa onu uygular, onu işler. Örneğin eğer bir insan kumar odalarında kumar oynuyorsa, fahşar merkezlerinde fuhuş yapıyorsa, yalan söylüyor, gıybet ediyor, her türlü şerri ve kötülüğü yapıyorsa, kaderinde olduğundan dolayı kader buna müsaade ettiğinden dolayı mecburen bunu yapmaktadır diye inanmakta. Böylece insan iradesini ortadan kandıralar Allah Azze ve Celle değerli kardeşlerim kötülüğü emreden şerri emreden küfür ve şirki ve masiyeti kullarına sevdiren olarak tanıtmıştır ki bundan daha büyük bir sapıklık görünmemiştir. Doğru değil mi? O zaman inancı ile Cebriye'nin ortaya koyduğu kader inancı batıl ve sapık bir görüş. Peki hocam en i sünnet ve cemaatın görüşü nedir bu konuda? ehl sünnet bunların ortasındadır. Ehl-i sünnet ve cemaata göre biz fiillerimizin, amellerimizin, eylemlerimizin yaratıcısı, meydana getiricisi değiliz. Bizlere bunu yaratan Allah'tır. Ama Allah bize seçme hürriyeti vermiş, Allah bize basiret vermiş, Allah bize kitap ve sünnetle yollar göstermiştir. Kim kendisine hak ve denimler, beyneler ortaya konduktan sonra sapık bir yola giderse bu durumda seçimini, iradesini, tercihini o yolda kullanmış olur. O tercih ettiği fiili de yaratan kimdir? Allah'tır. O halde el sünnet ve cemaata göre irade hakkı kimde? Bizde ama yaratma hakkı kimde? Allah'ta, mutezreye göre fiilleri yaratan insanın kendisidir. Allah ile beraber başkasını ortak koşmuştur. Cebriye ise Allah'a ona layık olmayan, ona layık olmayan bir fiili, yani mesela insan kumar, kumar oluyorsa, zina ediyorsa, içki içiyorsa, hırsızlık ediyorsa, ansilik ediyorsa, bütün muherramatları yapıyorsa, bütün bunlara yaptıranın Allah olduğunu ne yapmıştır? İsnaf etmiştir. Cebiyede bu boyutuyla açıkça sapıtlığın içerisine düşmüştür değerli kardeşlerim. İki sapık görüşün bir halde Allah'ın yaratmasının iradesini iyice saymakta bir diğer de Allah'ın kullarına küfrü ve günahı sevdirdiğine inanmaktan bu ise çok büyük bir sapkınlığın ta kendisidir. Evet buraya kadar anlaşılması gereken noktalara değindim. Bakınız Mutezile'yi tanıdık, Cebriye'yi tanıdık, Ehl-i Sünnet'e tanıdık değil mi arkadaşlar? Birçok kardeşler Allah razı olsun mootezile'ni, bana bir kardeşim Mutezile'nin, Cebriye'nin ve sünnetin kader anlayışlarını açıktan şöyle bir ifade etsin sonuna devam edelim. Önemli olan dersimizi karşılıklı en azından mutala etmekle inşallah hayırlara ulaşalım. Evet. Kim açıklayacak? Evet, bu hanı kardeşim. Hocam bu göre kader anlayışı şudur. Yani kul fiilini işleyince Allah da o fiilini bilmez. Kul o fiilini işlediği zaman... Allah bilir ve o mütevziret inancına göre de kendi amellerini kendileri yaratır. Evet. E, Cevdiye göre ise kul, bu kulu da yani masumdur, Allah takdir etmiştir, onlar da o amelleri yap, yapıyorlardı. Ama Eylül sünnete göre ise seçme hakkı yani güz irade insanındır. İnsan hayırlı ve şerri seçebilir ama o amelleri yaratan da Allah. <gülüyor> evet, biz ona hani bazen Bazıları cüz'li irade diyorlar, bir de kevni irade veya biz buna şer'li irade diyoruz ve kevni irade. Yani şeri irade bizde ama kevni irade kimdedir? Allah'tadır. Yani iradesini şer'li olarak hakta ve batılda kullanılsa o insan kullandığı iradeden meydana gelen fiili yaratan kimdir? Allah Azra ve Celle. sizi yaratan Evet. evet. İnşallah. Oralara geleceğiz. Allah'ın izniyle. Bakınız Hasan Basri'nin Hasan bin Ali'ye yazmış olduğu mektupta çok güzel bir ibare var. Hasan bahsediyor ki Men nem yukmi bi kader ille ve kaderihi hayrihi ve şerrihim fakat kefer ve men hamale zenbehu alellâh fakat fecerâ Ne kadar güzel bir söz. Kim Allah'ın Kazasına, kazasına, kaderine, hayrına ve şerrine yani hayrın ve şerrine Allah'tan geldiğine inanmazsak kafir olur. Kim de kendi günahını Allah'a yüklerse fasık olur. Kim de kendi günahını Allah'a yüklerse fasık olur. Cebriye nasıl yüklüyor Allah'a? Bizim diyor kaderimiz yazılıdır. Levhi mahfuzlar aslıdır. Evet doğru. Dolayısıyla Allah bize ne yazmışsa biz onu mecburen yapmak zorundayız. Eğer biz bugün bütün faşla mükelleri yapıyorsa bunun sebebi kimdir? Allah bizim kaderimize bunu yazdığı içindir. Evet. Oysa ki hasar alması sözü, bunların sözünü ne yapıyor? Reddediyor. Ve men hamle'z-zenbe 'ala Allah faqad faje kim kendi günahını Allah'a yünderse o, facirlerden olur. Aslında buradaki facir küfrü de getirir, getirir. Şimdi o zaman kardeşlerim, bir asiye, bir günahçıla, bir zalime, bir kafile soralım. Sen niçin bu asiliyi ve bu küfrü ve bu hırsızlığı ve bu zulmü, bu şirki ve bu bütün muhennatları yapıyorsun diye soralım. O bize şöyle cevap verir. Bunu Allah benim kaderime yazdığı için kaderimin gereği ben bunu yapıyorum der. Bir sonra deriz ki Allah sana kötülüğü emrediyor. Şirki emrediyor. Sana Allah küfrü emrediyor. Hırsızlığı emrediyor. Zina etmeyi emrediyor. yalan söylemeyi emrediyor. Allah hakkında ona lafışmayan bir takım şeyler ispat ederek ona neden töhmet altında bulunuyorsun demem? Gereklidir değil mi kardeşlerim? Allah hiç kötülüğü emreder mi? Şirk emreder mi? Masiyeti emreder mi? Dolayısıyla bu insanın iddiası nefsini kandırmasıdır. Allah hiçbir kuluna asla zulmetmez. Allah hiçbir kuluna kötülüğü emretmez. Allah hiçbir kuluna şirki sevdirmez. Hiçbirine zinayı, fahşar ve münkeri değerli kardeşlerim, sevdirmez. İşte bu insanın kendi küfrünü kendi günahını Allah'a hamletmesi, yüklemesidir ki... Nehya senel basri, bu insan felçedir. Daha önce Mekke'nin cahiliye insanları bir kötülük, bir fahşan işlediklerinde ne diyorlardı biliyor musunuz? Bizim babalarımız da bu yol üzerindeydi. Allah bize bunu emretti. Allah hakkında ona yakışmayan sözler söylüyorlardı. Bakınız, ayet-i kerime... Araf suresi 28. <gülüyor> ayet-i kerime. <gülüyor> Onlar ne zaman bir kötülük işleselerdi derlerdi ki biz bu babalarımızı bu kötülük üzerinde bulduk gördük Allah bize bunu emretti. Dedi ki Allah kötülüğü asla emretmez. Siz bilmeden Allah'a iftira mı atıyorsunuz? Bu arada ayet açıkça Cebriye inancını burada reddediyor. Mekke cahiliye insanları da diyorlardı ki kötülüklerini, puta tapmalarını, farşa adam biz atalarımıza bulduk. Onları bu şekilde gördüğümüz için biz onlar gibi gidiyoruz. Allah bize bu yönetti. Bu bizim kaderimizdir diyorlardı. Bu şekilde iman ediyorlardı. Oysa ki Allah ayette bir kavmi hidayetle tanıştırdıktan sonra asla onlar kötülüğü arzu etmedikçe saptırmayacağını var etmişti. Allah bir kavim kötülüğü arzu ederse Peygamberlere düşmanlığı ar arzu ederse, İslam'a ve onun emir ve hükümlerine karşı muhalefet ortaya koyarsa, şüphesiz ki Allah onları saptırır. Bakınız Allah, ayet içerisinde de Tövbe Suresi, 115. ayette bu gerçeği ortaya koyuyor. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُدِلْنَ قَوْمًا بَعْدَ اِلْهَدَهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُمْ اِنَّ bi بِكُلْ şeyin, عَلِيمٍ Allah bir kavme... Hidayet verip sakınmaları gerekenleri beyan etmeden onları saptırmaz. Yani Allah bir kavme hidayet veriyor, onlara sakınmaları gereken doğru yolları göstermeden asıl onları saptırmaz. Dikkat edin ayette saptırmaz. Bu bir fiil. Bu fiilin Abdullah kardeşi faili kimdir? Allah. Allah saptırmaz yani demek ki saptırma olsun, hidayet verme olsun kimindir? Bu fiilin yaratıcısı, meydana getirecisi Allah Azza Celle'dir. <gülüyor> Ama kişiler ve o kavimler Allah Azza Celle'nin emrinden muhalefet ederlerse, kalplerini onlara küfre meylettirirlerse Allah da onları ne yapar? Saptırır kardeşlerim. Allah her şeye kadirdir. Tövbe suresi 115. ayet-i bakın. Yine bu konuda bir başka ayet-i kerime <gülüyor> Ne zaman ki onlar sattı Allah onların kalplerini sattırdı. Demek ki onlar iradelerini küfür yolda değil mi? Geç kardeşim şirk yolunda masiyet yolunda, haram yolunda sattırdılar meydettiler Allah da kalplerini yaptı onların sattırmış oldu. Bütün bu aletlerde açıkça görülüyor ki Allah asla kötülüğü emretmez. Asla şerri emretmez. Asla zulmü emretmez. Asla asla satıklığı onlara sevdirmez. Ancak bir kavim veya bir fer bunları arzu ederse, iradesini bu yolda kullanırsa, değerli kardeşim Allah da bunu ne yapar? Ona yaratır. O fiilini yaratmış olur. O, hade, o kavmin sapıklığı küfrü seçmelerinden dolayı satmaları, Allah Azze ve Celle'nin onları saptırması, onların iradelerini kötüde kullanmalarından dolayı. Şimdi bu bir kader oluyor mu olmuyor mu biraz sonra zaten kaderin tanımına girdiğimizde işleyeceğiz. Bütün bunlar bizim kaderimizdir. Allah Azze ve Celle bizim kaderimizi levh-i yazmıştır. Ve bizim, yani cennetlik mi cehennemlik mi, rızkımızın ne kadar olacağı olmayacağı veya ecelimiz ne kadar ve ne zaman öleceğiz? bütün bunlar hepsi bizim kayıtlarımızda, kaderimizin kayıtlarında değerli kardeşlerim mevcuttur ve yazılıdır. Dolayısıyla buna iman edeceğiz. Ben size bir örnek vereyim. Bir okul müdürünü düşünün, bir öğretmen düşünün, bir idare düşünün, bir de öğrenci düşünün. Öğrenci ders çalışmazsa, temennik ederse, görevini yerine getirmezsen, neticede ne olur sınıfta kalın. Şimdi biz bu durumda öğrenciyi mi suçlayacağız, okul idaresini mi veya okulun müdürünü mü veya okuldaki o öğretmeni mi? Ben size sorayım. Yani burada asıl suçlu olan kimdir? Öğrencinin kendisidir. Öğrenciye yollar çizilmiş, müfredat öğretilmiş, kitaplar verilmiş, öğretmen ona lehber olmuş ama öğrenci bunlara çalışmadığından dolayı ne yapmıştı? Değerli kardeşlerim sınıfta kalmıştı. Bundan dolayı bu öğrencinin suçlu olduğuna iman edeceğiz. Kalkıp da bir müdürün veya öğretmenin ve idarenin bu konuda suçlu olduğuna inanmak asla dünya hayatında aklen mantıken de doğru değildir. Şu an biz hepimiz bir dünya hayatındayız. Allah kitap indirmiş, rasul göndermiş, dini haklı beyan etmiş ve böylece biz artık bütün doğruları görmüşüz bütün bunlardan sonra kim batılı ve sapık yolu tercih ederse bu durumda suçlu olan kimdir kardeşlerim? İnsanın kendi dersidir. iradesini kötüde kullanan o insan Allah de değerli kardeşlerim suçludur. O şu ara kadar Mutesile'yi, Cebriye'yi ehl sünneti tanıdı ve insanın iradesini kötüde kullanmasını ve iyile kullanmasını öğrendi. Sonuçta iyide kullansa, kötüde kullansa iradeyi yaratanın Allah olduğunu aletlerle öğrendik. Demek ki kaderin iyisine de, kötüsüne de, hayrına da, şerrine de iman etmek gerektiğini bu çerçevede bu anlattığımız ayetler ışığında öğrendik. Zaten biraz sonra kadere iman etmenin ayet ve hadislerle asıl olduğunu hep beraber göreceğiz. Aslımızdan çağdaş kader inkarcıları var ve onlar bu çağdaş batıl görüşlerini yaşatmak ve insanlara bu delaletlerini empoz etmek amacıyla konuşmaktalar. Onlardan bir tanesi, ismini bile almadan hemen hepinizin tahmin ettiğim o zattır. Bizzat kendi konuşmalarında, birçok kendi sohbetlerinde bunu dile getirmiştir. Elimizde açıktan delilleri ve kaynakları vardır. Allah-u Teala'nın kadere iman esaslarını Kur'an'da bildirmediğini iddia ederek Allah Resulü'nden gelen biraz sonra gelecek tüm hadisleri inkar etmiştir. Her zaman dedik bu bir hadis inkarcısıdır. İman esaslarını inkar eden bir zındıktır. Dolayısıyla böyle bir zatın zaten bizim yanımızda İrad'da mahalli bile yoktu. Cehaletiyle Ümmet-i Muhammed'in önüne değerli kardeşlerin büyük sıkıntıdır. İnşallah biraz sonra göreceğiz. O halde el-i'manu bin kader dediğimiz kadere iman anlam olarak nedir? allah Teala'nın kainatta olup biten, değerli kardeşlerim, yaşanılabilecek, yaşanılan ve ileride yaşanılacak hadiseyle alakalı meseleleri levh-i mahfuzda yazdığı gerçeklerdir. Biz kadere iman ediyoruz. Bunun inkârlığın küfür olduğuna da iman ediyoruz. Ve bu kitap ve sünnet ve bu ümmet-i de, değerli kardeşlerim, ortaya konmuştur. O adet, Allah şimdi olsun, gelecekte olsun, geçmişte olsun olup bitenlerden haberdar mıdır? Haberdardır. Bizler zaten hadiste biliyoruz ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurmuştur. Kainat yaratılmadan önce, elli bin sene önce insanın kalem. kalem yazmıştır. Onun sözlerini, amellerini, nerede yaşayacağını ve aynı zamanda ecelini, rızkını, saib mi, şakî mi, cennetlik mi, cehennemlik mi olduğunu, değerli kardeşlerim yazmıştır. Hakkı anisinin sonunda ne gelir? Cehfet-i Yani artık o Sayfeler ne olmuştur kardeşlerin kurmuştu. O kalemler kapmıştır. Kalem yazmış ve sayfeler kurmuş Ne demek mecaz anlamda? Artık yani mürekkep düşün ve bir de divit düşün. de kalmamış divit. Her şey yazılmış, çizilmiş, bitmiştir. Geride buna iman etmek kalıyor zaten. Ahmet bin Hanbel'de de en sonunda yani kalele imanla tasdik etmek gerekir. Ancak imanla tasdik etmek gerekir. Bunu da inşallah bu çerçevede bilmiş olalım değerli kardeşlerim. Kulun o halde iyi olsun, kötü olsun amellerini, iman olsun küfür olsun, ortaya koyduğu tüm inançlarını, hayır olsun şer olsun, işlediği tüm fiillerini meydana getiren yaratan kimdir? Allah Azze ve Celle. Allah kullarına irade hakkı, seçme hakkı, vasilet ve ...fehmetme meleketi vermiştir. Yani insana... ...ne hakları var kardeşlerim bakın... ...eğerli yani sünnet ve cemaat ...irade hakkı... ...yani seçme, irade... dinme, basiret... ...fehmetme... ...yani bir şeyi kabul ve istersen reddetme... ...hürriyetleri var mıdır? Vardır. Yani insan hürriyetsiz değildir... ...eğerli sünnet ve cemaatta. Ama cevriyeye göre metvurdur. Muteziliye göre... ...kendi fiilini kendi yaratır... Yani Allah zavrı cebbi o yaratmazdı. Bu ayrı bir sapık görüştür. Cebbi'nin ortaya koyduğu ayrı bir sapık görüştür. Ama yani sünnet ve cemaate göre şu esaslar doğrudur. İnsanın iradesi vardır. Dilemesi vardır. Seçme hakkı, tercih etme hakkı vardır. Yani kötü olsun, iyi olsun. Hak olsun, balkın olsun. Tevhil olsun, şirk olsun. Sünnet olsun, bidat olsun. Bunların içerisinden birini seçme hakkı vardır. Basiret ne? Görme melekesi vardır. Adalet ve insaf hisleriyle bir şeye meyletme arzuları vardır. Doğru değil mi? İnsanda bu arzular, bu hissiyatlar Allah tarafından ona verilmiştir. Zaten bu imtiharın gereğidir imtihan gereği insanlar bu duygularını ya hayır yolda ya şer yolda, ya iman yolunda ya batıl yolunda, ya Resulullah izinde, ya bilatçıların izinde kullanarak kendisini ortaya koyacak. Böylece değerli kardeşlerin testebbîn, sebîn-i mücrîmîn, yolları apaçık bir şekilde ortaya çıkacak. Tamam mı kardeşler? Allah'ın izniyle. O hadden Burada Allah'ın izniyle irademizin olduğunu Ve seçme haklarımızın olduğunu Kabul ediniz Şimdi gelin bana müsaade edin Bu açıklamalardan sonra Kadere iman konusunda Birilerinin imkar ettiği Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Kabul ettiği Ve bize de iman etmemizi emrettiği İnşallah kaderle alakalı Delillerimizi ortaya koyalım Müslim'de geliyor Sahih hadis Hani hepinizin bildiği Cibril hadisi var. Cibril geldiği de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a sorular sordu. Ve imanla alakalı bana haber ver dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam nasıl cevap verdi? En tukmine billahi. Ben Arapça metni okuyayım ki Arapça metnin içinde neyin olduğunu siz de işitiniz. Siz de duyun tamam mı kardeşlerim? En tukmine billahi ve melâiketihi ve kutubihi ve husulihi ve yavmi ahiri ve tu'mine bil kaderi hayrihi ve şehridi yani Arab cemekin bu Türkçesine beraber inşallah söylüyoruz Allah'a meleklerine kitaplarına resullerine ahiret gününe kaderine hem bu kaderin hayrına ve şerrine iman etmendir iman etmendir hadis üstümde geliştir. Madem ki bu hadis sahih üstümde geliyor ve Allah Resulü bize bunu haber veriyor, bunu inkar eden, bu hadisi görmezlikten gelen bu sahih hadisi Kur'an'la birlikte değerlendirerek, Kur'an'da yoktur deyip de bu hadisi gözden ırak tutan uzak tutan birileri de yani kardeşlerim sapık mıdır? Değil mi? Şimdi biz Kur'an'da bulamadığımızı, göremediğimizi nerede ararız? Sünnette ararız, hadiste ararız. Madem ki hadisler var, bu hadisler bize iman esaslarımızı ortaya koyuyor. Şimdi biz zaten olum anladığı gibi gitmeyeceğiz. Madem ki Kur'an'da yoktur diyorsunuz ama biz Kur'an'da kaderle alakalı ayetleri getireceğiz. Madem ki Kur'an'da yoktur diyorsunuz ama Kur'an'da olan kader ne diyecekler? Allah'a seyrederse onlara biraz sonra değineceğiz. Bakınız Abdülhamir İbni Ömer'den gelen bir rivayet yine İmam Beyhaki'nin Şubül İman adlı eserinde geliyor. Bakınız bu hadisimiz ama bu hadiste daha ek iman edilmesi gereken esaslar da var o hadisin, cibbil malakalı olan o hadisin içerisinden işte o ibare en tübmine billahi vel yavu bil ahir, vel melayiketi vel kitab vel nabiye vel nauti, vel hayat ba'de el nauti, vel cenneti vel nari vel hisabi vel meyzani vel kader kullihi hayrihi ve şerrihi. Beyhaki gelen hadisini içerisinde çok daha farklı eklemeler de bir aletlerde bulunmuştur. İşte o hadisin malini, Türkçesini veriyorum Allah'a ahiret gününe, meleklerine, kitaplarına, rasullerine ölüme, öldükten sonra dirilişe, cennete, cehenneme, hesap gününe, mizana, kaderin hayrına ve şerine iman etmen, etmendir. Beyhakimin züneninde gelen kardeşlerim, bakınız bu hadiste yine kadere iman esaslarını hadiste Resulullah'ın tabiriyle bize emretmiş oluyor. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tirimize gelen hadiste bakın şöyle buyuruyor. La yu'minu 'abdun hatta yu'mina bi arba. Bir insan, bi kul şu dört şey iman etmedikçe iman etmiş sayılmaz. Bakın şu dört şey iman etmedikçe iman etmiş sayılmaz. Yeşhedü en la ilahe illallah. Yani Allah'tan başka hak mabud bir ilah olmadığına şahitlik etmesi. Bu birincisi ve anni Muhammedur Resulullah basani bil hak bana hak ile gönderen o Allah'a ve bir de benim Allah'ın resulü olduğuma iman etmesi. Birincisi la ilaha illallah ya yani ikincisi Muhammedur Resulullah ve beni hak ile gönderdiğine iman etmesi. Üçüncüsü ve yukmin minal mauti vel ba'si. Ba'den mauti ölümden sonra ölümden sonra niye diriliş gerçeğine iman etmesi. Bu üçüncüsü dördüncüsü çok açık bir şekilde söylemiş ve yu'minu bil kader ve kadere iman etmesi yani bu dört tane esasa iman etmedikçe bir insanın imanı olmaz ve hadislere geliyor Tirmizi'de de değerli kardeşlerim gelmektedir Ne bu huriye radıyallahu anh'ın güzel bir sözü var bakınız el imanu bil kaderi nisanu tevhid bakın ne kadar güzel bir söz deylemide geliyor bu yani kadere iman tevhid nizamıdır tevhid düzenidir şimdi bakınız biz kainatta la ilahe illallah muhammede resulullah diyoruz değil mi kainatta olup biten bütün her şeyin hareketin, inişin, çıkışın meydana gelişin almanın, vermenin her şeyin habercisinin Allah olduğuna kainatta bütün bunları düzenleyen Allah olduğuna iman ediyor muyuz? iman ediyoruz, o halde kadere iman Tevhid güzenidir, tevhidin nizamıdır. Ebu Huleyre radıyallahu anh onun söylediği söz çok anlamlıdır. Yani kainatta olup biten bir kuvvet, bir eylem, bir inşerhangi bir, bir hadise kimin emriyle olur? Allah'ın. İzzet olsun, nusret olsun, galibiyet olsun, mağlubiyet olsun, İnsanın önü, insanın dirilişi, bütün kainatta olup biten bu düzen, bu sistem kimin emriyle olur? Allah'ın. O yüzden yani kadere iman etmeyen tevhidin inkar etmiş olur kadere iman eden Rabbini tevhidlemiş oluyor. O açıdan böyle hassas bir konu etrafında birilerinin sapık görüşleri bu toplumda yayılmakta. Allah nasip ederse cennet ve cemaat olarak bunlara karşı güzel cevaplarımızın olması gerektiğini inanmalıyız. Allah'ın ezbine bakın. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem abul ibn Abbas'a çok güzel bir söz söylüyordu biliyor musunuz? İbn-i Abbas'a diyordu ki والن ان على ان يا فوك لم ينفوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء الله عليك رفعت الاقلام وجفت şimdi bu hadise geldik demin size söylediğimiz hadis İbn Abbas'a yönelik asıl diyor ki İnsanların tümü sana fayda vermek amacıyla toplansa ya i̇bn Allah'ın sana yazdığından başka faydayı veremezler. İnsanların tümü yine toplansa sana zarar vereceklerse, Allah'ın sana verdiği zarardan başka bir zarar da veremezler. Kalemler kalktı ve sahifeler de kurudu. Hadis Ahmet bin Hanber'de müsteffet timimizi Hasen sahih olarak gelmekte Ahmet Şakir, Mısır'da muhaddis, Allah ondan razı olsun, hadisinin sahih olduğunu bize bildiriyor. Bu hadiste ne gördük? Demek ki yeryüzünde olup biten bütün değişimleri meydana getiren kimdir? Allah'tır. Allah'ın bir kaderine zarar yazmışsa bütün dünya insanları çağınızda bir araya gelse onu değiştirebilirler mi? Allah birine bir faydayı yazmışsa, bir hayrı yazmışsa, kaderine, bütün dünya toplansa ondan o faydayı, o hayrı def bile mi? Mümkün değil. Hadis var ne ispat ediyor? Doğal önce bizim bütün fiillerimizin yaratıldığını, kadere iman esaslarından olduğunu ifade ediyor. Madem ki böyle bir esas var, buna iman edeceğiz değerli kardeşlerin inşallah. Hepimizin bildiği yine bir hadis var, hadis Müttefekum aleyh olan, hani sizden birinizin diyor, ana karnında 40 günde toplanır diyor. O anne babam menisinden dolayı yanılmakta. Sonra ne olur? Bir kam kuatasına döner. Sonra ne olur? Bir el parçasına döner. Sonra ne olur? Bir melek gönderilir. O meleğe gökçeyi üflemesi ondan istenir, emrol olur. Ve o melekler neyini onlara emreder kardeşlerim biliyorsunuz? Birincisi nedir? Rüzgını. İkincisi ecelini, üçüncüsü amelini, dördüncüsü şakî mi, saîd mi, cennetlik mi, Cennetlik mi oldu ona ne olur? Emruldu, melekler onlara ne yapar? Üfler. Bu hadisimiz nerede geliyor bu haybe? Müslim'de demek ki yanamaz ve cennet var olan yazılmış olan kaderini ne yapar? Dünya hayatına, henüz daha gelmeden karnında karnındayken onu Hemreder meleklerler ve melekler bunu üfler. Bu hadisler zaten açıkça biz el yüzünden olduğumuz için iman esaslarımızdır. Ama şimdi bu zındıklar Kur'an'a iman ettiklerini söylüyorlar. Kur'an'a iman edenlerin bu hadislere iman etmesi gerekirken inanmamaları çok komik ve çok gülünçtir. Aynı zamanda aşırı bir sapıklık içerisinde olduklarının delilidir. Ama biz onları hadislerine getirmeyeceğiz. Ne getireceğiz? Kur'an'dan, ayetlerden inşallah derini getireceğiz. Bunları sakıttığın hep birlikte, değerli kardeşlerim, Allah'ın eziğine göreceğiz. Ama bana müsaade edin birkaç tane daha, hadisleri nakledeyim. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ashabıyla bir gün beraberdi. Resulullah'ın ashabı, Allah Resulü'ne sallallahu aleyhi ve selleme sordu. Ya Resulullah, kadere güvenelim, ameli terk edelim mi? kadere güvenerek. Demek ki ashab arasında kader meselesi var mı? Var. Konuşuluyor mu? Konuşuluyor. Peygamberimizin bakın sözüne bakın. Dediler ki, ya Resulallah kadere güvenerek ameli terk edelim mi? Peygamberimiz dedi ki amel işleyin. Her şeyi o amele göre kolaylaştırın Ya Allah Resulü amel işlemeyi ne yaptı? Emretti. Biz kardeşlerim amelle mutalık. Yani biz amelle işlemekle neyiz? Mükellefiz. Biz mutlaka amel işleyeceğiz. Amelimiz hayır olsun, şer olsun. Bu bizim mutlaka ve mutlaka ortaya koyacağımızdır. Ama Allah bizden hayır istiyor. Ama nefsine, nefsimiz ve şeytanlarımız bizden ne istiyor? Kötülük istiyor. Bundan dolayı biz ameli terk edemeyiz. Yani bir insan namazı orucu terk ederek de cennete giremez. Bir insan fahşa ve sakınarak cennete girer. Bundan dolayı hem kötülükten sakınacağız hem de iyiliği ne yapacağız değerli kardeşlerim ortaya koyacağız Allah'ın izniyle. Şimdi kaderi inkar edenlerin Allah'ın izniyle Kur'an'dan gelen delillerini hep birlikte gelin, biz okuyalım ve görelim. Bakara 285 Bakara 285 bu konuda açık bir. Onlara göre şimdi biz okuduğumuz bu ayetler onlara göre kaderin olmadığına inandıkları ayetler. Şimdi bu ayet kendilerinin delilini Kader inkarcılarının dediler. Kader inkarcılarına göre bu ayetin içerisinde kaderle alakalı bir yer yoktur. Bakın okuyorum. Amin al-Rasul bina umsun elahi min Rabbi wa mu'mminun kulluna min bilahi wa malaikati wa kutubi wa musulib. Peygamber Rabbi tarafından kendisine indirilen iman etti. Müminler de iman ettiler. Neyi iman ettiler? Her biri Allah'a meleklerine kitaplarına, Peygamberlerine iman ettiler. Bakın 185. Onlara göre bu ayetin içerisinde kader yok. O halde kader olmadığına göre iman etmeyeceğiz diye inanmaktan. Bir başka dinleri bu kader inkarcılarının bakınız Bakara 177. Bakara 177. Leysel birr en ve yüzlerimizi doğuya batıya çevirmek değil, asıl iyilik o kimsenin yaptığıdır ki Allah'a ahiret gününe, meleklerine, kitaplarına, fenomberlerine inanmak. Bu ayet-i kerimede onlara göre yine kader gelmediğinden dolayı ne yapıyorlar? İmam etmeyecektir mi söylüyor. Yani bu meselede Kur'an'ın diğer ayetlerine niye başvuruyorlar? Çünkü iradeleri ve arzuları sapık olduğundan arzularına göre ayet buluyorlar ve insanları saptırıyorlar. Kendileri saptıkları gibi başkalarını da saptırmaya ne yapıyorlar? Neyle diyorlar? Değerli kardeşlerim, bu ayetlerde kaderin geçmemesi, kaderi inkar etmeyi gerekli kılar mı? Vallahi kıl, gerekli kılmaz. Çünkü Kur'an'da birçok ayetlerde de kaderle alakalı açık bir naz bulunmaktadır. Gelin birinci delil diyelim ve Hac suresi 70. ayet-i kerimeyi getirelim. Birinci delilimiz bu konuda, اَلَمْ تَعْنَ مَنْ اللّٰهَ يَعْلُمُ نَفِ السَّمَاءُ وَالْاَرْضِ اِنَّ fi فِي كِتَابٍ اِنَّ ذَٰلِكَ عَنَ اللّٰهِ Allah gökte ve yerde olup biteni bildiğini bilmez misin? Yani Allah'ın yerde ve gökte olup bitenden haberdar olduğunu bilmez misin? Bunu bunun hepsi kitapta yazılıdır. Kitapta yazılıdır. Bakın ayet ne kadar açıp bakın inne zalike fi kitabin. Yani bu gökte ve yerde olup bitenlerin hepsi nerede yazılıdır? Kitapta. Kitaptan maksat nedir? Efendim, tefsirlere bakın, müfessirlere bakın. Lebi mahfuzdur. Yani kaderlerimizin yazıldığı o defterlerde, o kayın defalarında bulunmaktadır. O halde bu ayet kardeşlerim açıkça kadere işaret etmek değil, kaderin varlığına iman etmeyi geri yıkılıyor. Allah kitapta yazılıdır diyor. Hangi Hangi kitapta? Kur'an'da benim kaderim yazılı mı, senin kaderin yazılı mı? Kitaptan maksat burada nedir o zaman? Evet. Tevrat değil, İncil de değil, Kur'an da değil. Nedir kitaptan maksat? Evet. Levhî mahfuzdur. Neden bu ayetleri görünüyorlar? Çünkü sapıkla iradelerini, inançlarını, yani desteklemek amacıyla o ayetleri deni getiriyorlar. Hocam, Hac suresi 3. ayet. Hac 70. ayet geliyor. Evet, Hac suresi 22. Ne asla an ala isabet eden her musibet ve nefsimizde olan her şey kitapta yazıldı yani yerde olan ve biten ve başınıza gelen her bir sıkıntı bir musibet bir dert bir hastalık bir ölüm hepsi kitapta yazılıdır açık ayetten kardeşlerim Açınır. Üçüncü delim. Kamer 49. ayet-i kerime. İnne kulle şeyin halaknahu bir kader. Biz her şeyi bir ölçüyle, kaderle, takdir ile yarattık. Ben bu ayeti tefsir ederken gördüm o zatı. Buradaki diyor kader değildir diyor. Buradaki ölçüdür diyor. Miktardır diyor. Buradaki diyor yani bir ölçü anlamına geliyor. Buradaki bu ayeti Hermasına göre tevil ediyor. Oysa burada açıkça bir kader derken Allah takdir ile kader ile yarattık diyor. Evet kaderin anlamında ölçü var, tartı var ama burada bakayım anlamındaki değerli kardeşlerim maksat vardır. Evet. Dördüncü denik Furkan ki "Halaka kulli şey'in feqadderehu takdira." Her şeyi yaratmış, ona ölçü biçmiş. Düşün vermiş ki yani burada bir ölçü, düzen, evet, yugat anlamında olmakla beraber her şeyin bir kaderini daha önceden ölçmüştür, biçmiştir ve ortaya Rabbul Alemin koymuştur. Evet bu dört tane kendilerinin iddia ettiği Kur'an'da kader inancının olmadığı iddiasına cevap mıdır? Açık cevap mı? Allah'ın izniyle. Beşinci delil bu konuda Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin aslında biz bu delili bu ve Müslüm'de bir önceki hadislerimizde Cibri'nin hadisinde imanla alakalı soru sorulduğunda Peygamberimizin dediği cevapta görmüştük. Yani şu ana kadar o halde biz Kader'in kardeşlerin tanımını yaptık. Ve aynı zamanda Kader'le alakalı iman etmeyenlerin Kur'an'dan getirdikleri delillerin çılık olduğunu hatırlattık. Kur'an'dan biz başka deliller getiririz Kader'in Kitabullah'ta sabit olduğunu söyledik. Daha önceden de hadisler, deliller getirerek bu konuda kadere iman gerektirdiği esasının üzerinde durmuş olduk. Şimdi kadere imanın dört mertebesine değineceğiz. İnşallah sohbetimizi bitirmeye çalışacağız. Kadere iman dört mertebede olur. Birinci mertebemiz Allah'ın ezeli ilmiyle her şeyi bildiğine ve takdir ettiğine iman edeceğiz. Yani Allah-u Teala'nın ezeli ilmi gereği, ebedi ilmi gereği her şeyi takdir ettiğine ve bildiğine iman edeceğiz. Her şey onun dilemesiyle onun emriyle gerçekleşir. Yani her şey yok olsa da o bakidir. Ve insanlarla bütün kainat yok iken o Allah da var idi. Dolayısıyla olup biten bütün her şeyden sorumlu kimdir? Allah Azze ve Cennet'in Allah bir şey gerçekleşmeden önce de onu bilir. Gerçekleştiği o anı da bilir gerçekleşmeyip ileride gerçekleşeceği o zamanı da nasıl gerçekleşeceğini de bilip bütün bunlar bizim iman esaslarımızda olması lazım. O zaman birinci mertebede Allahutaala'nın ezeli ilmiyle her şeyi bildiğine ve onları takdir ettiğine, kaderimize yazdığına ne yapacağız? İman edeceğiz Allah'ın izzine bakın. Enam suresi 28. ayeti kelime bu gerçeği ortaya koyuyor. Eğer dünyaya geri gönderilseler yine kendilerine yasak edilen şeylere döneceklerdir. Zir onlar gerçekten yalancıdırlar. Biz demin ne dedik? Allah hem geçmişi, hem şu an şimdiki zamanı, hem de gelecek zamanı bilir. Allah ayette diyor ki, eğer o küfredenleri, o zalimleri yeniden Allah, yani dünya hayatına döndürse, onlar yine aynı şekilde ne yapacaklardı, o küfre devam edeceklerdi. Bu ne demek? daha geçmişi de biliyor, geleceği de biliyor. Harise olmuş Allah harise olmamayınca onları zaten biliyor, kaderlerine yazmış. Sonra Allah diyor ki biz onları yeniden göndersek ki göndermişler Eğer gönderme olsa gelecekte onlar yine bu şekilde ne yaparlardı? Küfürlerine, isyanlarına devam ederlerdi. Bu halde birinci mertebede bu ayet açıkça ortaya konmuş oldun 23. ayet-i kerimeye gidelim. Allah onlarda bir hayır görseydi elbette onlara işittirirdi. İşittiriyordu. Fakat işittirseydi bile yine onlar yüz çevirerek dönerlerdi. Ya Allah-u Teala o anda onların nasıl bir halden hale ödeceklerinden haberdar. Eğer Allah didesiydi küfredenler işittirirdi. Hakkı ne yaptırırdı işittirirdi. Ama onlar işittirse de Allah ne diyor? Onlar yine işittikleri halde doğruladıkları halde ne yaparlar? Bildikleri gibi Allah'ın dininden yüz çevirirler. Bütün bu ayetten o anında geleceğini de geçmişi de Allah-u Teala'nın bildiğini değerli kardeşlerim ortaya koyuyor. İkinci merkezde. İmanın yazılması. allah Teala her şeyi de bir mahfuzuna yapmıştır. Kainat yaratılmadan 50-50 önce bizim bütün her şeyimiz yazılmış mıdır? Yazılmıştır. Biz hadisle buna iman ediyoruz. Her ne kadar biriler bu hadisleri inkar etse de o sapıklıklarıyla beraber maşada Rabbinin huzuruna gelecektir. O halde Allah kulunun sıfatlarını, fiillerini, hareketlerini, rızıklarını, amellerini, cennetlik mi, cehennemlik mi olduklarını konularını bütünümde de kardeşlerim levh-i mahfuza yazmıştır. Birinci mertebe değil de Allah her şeyi biliyor. Her şeyin kaderini yazmış. İkinci, ikinci mertebe Levh-i mahfuzda hepsiğimiz kayıtlıdır. Yani bu kadar biz arıyoruz. Ne yapabiliriz sanımlara? Biliriz. Allah ayetinde bakın buyuruyor. Demin okumuştuk. Elem tâle men mâllâhe ya'lemû. semai fi s vel ardi inne zâlike fi kitâbin inne zâlike alâllâhi yesîr. <gülüyor> Allah'ın yerde ve gökte olup bitenden haberdar olmadığını mı biliyorsun? Yani Allah Azzele Celle yerde ve gökte olup bitenlerden haberdar olduğunu naklediyor. Bununla beraber... O her şey kitapta, levh-i da yazılıdır buyurmakta Hac 70. ayeti kelimeden kerimede. Değerli kardeşlerim, bakınız İmam şafii'nin güzel bir sözü var. İmam şafii diyor ki, Kaderiyle, <gülüyor> bu kaderi inkar edenler ile ilimle münazara edin, ilimle cevap verin, ilimle mücadele edin. Sizi doğrular varsa bilin ki onlar yine muhalefinizdir ama reddederlerse onlara kafir deyin. Çünkü açık bir şekilde kader intiharcılarının sapıklığı, değerli kardeşlerim, denildi. dedi. Üçüncü mertebe, irade ve meşiyet denilen hayır olsun, şer olsun, insanın iradesine bırakılmış ama yaratır kimdir? Allah'tır. Yani kader ve iman konusunun içerisinde iman edilmesi gereken mertebeler var. Birinci mertebe Allah her şeyi ezeli. Ebedi inniyle yazmıştır. İkinci mertebe bütün her şeylerimizle mümahfıza kayıtlıdır. Üçüncü mertebe yani insanın irade ve dediğimiz seçme hakları ama yaratmak hakkı Allah Bunları böyle bilelim ki kader tanımına inşallah rahatlıkla cevap vermiş olalım. Fakirlik olsun zenginlik, hastalık olsun sahab, bir insanın facir olsun, itahter olsun, bütün bunları yaratan kimdir Allah ama seçen kimdir? İnsanın kendileridir. Bakın bu konuda Yusuf suresi 6. ayet-i kerime اِنَّ Şüphesiz ki senin Rabbin alim ve hakimdir. Yani Allah her şeyi bildiği gibi hikmetle de meydana de Kainatta hiçbir şey yok ki onun hikmetinden uzak kalsın. Allah her şeye bir hikmet, bir düzen, bir nizam, bir sistem, bir güzellik vermiştir değerli kardeşlerim Allah'ın izniyle. Şimdi kaderi inancında ne vardır? Onlar kainatta olup biten her şeyin değerli kardeşleri Allah-u iradesinde değil, insanın kendi iradesinde olduğunu inanmak vardır. Yani insan kendi her şeyi meydana getirir, olur, biter. Onu Allah değil, o insan kendisi meydana getirir, kendisi meydana getirir ve yaratır. İşte bu batıl inanç bu anlattığımız maddede değerli kardeşlerim ortadan kaldırılmış olur. Dördüncü madde, mertebe, yaratma ve icat etme hakkının Allah'a ait olduğuna iman etmek. Yaratma ve icat etme hakkının Allah'a ait olduğuna iman etmek. Kaderiye, işte bu gerçekleri inkar etmiştir. Onlara göre küfrü ve mahsiyeti Allah yaratmaz. Kaderiye'ye göre öyle. Evet, Allah yaratmaz da inanıyorlar. Allah'ın her yaratması onun hikmetine bağlıdır. Oysa, değerli kardeşlerim, Allah küfrü de yaratır, şirki de yaratır. Değil mi? Ebu istediği o küfrü kim yarattı? Allah Ebu Beke'nin istediği o imanı kim yarattı? E sonuçta imanı da küfrü de yaratan Allah'tır. Ama Ebu Cehil İslam düşmanlığını tercih etti. Ebu Yakir de neyi tercih etti? Allah Resulü'nün iman ve iman yolunda gitmeyi tercih etti. Sonuçta kaloriyenin inancı batılı mıdır? Batılı böyle bir inanç. Doğru değil. Bakın taavuz. Müfesirleden Allah ondan rahatsız olsun. Diyor ki ben Peygamber'in 300 ashabının... Her şey kaderledir dediğini işittim. 300 ashabından her şey kaderledir dediğini işittim. Paulus diyor, bize bunu maklediyor. Abu Leyne Ömer, Allah razı olsun, Radiyallahu Anh, Peygamberin şöyle dediğini bize bakımıyla rivayet ediyor. Acizlik ve zekalık bile Allah'ın kaderindendir. Yani zaten bu sözü söyleyerek de her şeydi içine almış oluyoruz. Yani aciziyetimiz de Allah'tandır. Allah'ın bir kaderidir zekamız da Allah'ın bir kaderidir. Kainatta olup biten, yani bizden meydana gelen, gevşeklik olsun, çeviklik olsun. Yani hayrı söylemek olsun, şerri söylemek olsun. Aciyetliğimiz olsun veya bizim kuvvetliğimiz ve zeka üstünlüğümüz olsun. Kimdendir? Allah'tandır. Ya bütün bunlar kaderimizde var mıdır? Vardır. Yani bir insan mesela Allah muhafaza e, zihinsel özürlü olaraktan doğuyor. Kaderindendir. Veya bir insan Spastik özürlü insanlar var hani yürüdüklerinde elleriyle, kollarıyla hareket ediyorlar, sağlarını, sollarını, kan, konuşanlarını ifade Bütün bunlar Allah'ın kaderinde. Bir insanın başına gelen bir hastalık, bir kanser ve Allah korusun başka bir musibet olan bir sıkıntı yine Allah'tandır. Biz bütün bunlara iman ediyoruz. Bunlar daha önceden kayıtlıdır değerli kardeşlerim. Bir taife vardı ki geçmişte Mecusi Cebriye'ydi bunlar. Mecusi Cebriye'ydi. Mecusi Cebriye'ye göre bunlar değerli kardeşleri kulların seçme haklarının olmadığına amellerini yapmak uzasında mecbur olduğuna inandılar. Mecbur olduğuna inandılar. Bunlar Mecusi Cebriye. Yani mecburen insan kendi amelini yapar yapar. Ama bunlar Mecusilerden idiler. Mecusilerden idiler. Onlara göre Allah kullarına fiilleri yapmak hususunda mecbur bırakmıştır. Bu söz de Allah faildir. Yani Allah mecbur bırakmışsa kötülüğü de Allah yapıyor, faşayı da Allah yapıyor, şirki de Allah yapıyor. Allah hakkında böyle iddialarda bulunuyorlardı ki bunlardan daha büyük bir mecusu olabilir mi? Allah'a böyle büyük iftira atılamaz değerli kardeşlerim. Hatta onlara göre yani oruç tutan aslında insan değil Allah'tır. Namaz kılan insan değil Allah'tır. Bir insan küfür işlerse küfür işte Allah'tır. Şirk işlerse şirk işte Allah'tır. Bu anlamlara geliyor. Böyle bir inançları vardı. Bundan dolayı bunlara ne deniyor? Mecusi Cebriye inancına sahip olan insanlardır. İşte böylece onlar Allah'a hem küfür hem masiyeti sevmek ve emretmekle de yani kardeşlerim ne yapmışlardı isimlendirmişlerdi. Allah'a böyle bir şeyi ispat etmiştir. Yani Allah küfrü sever ve Allah küfrü emreder, Allah küfrü işler. Böyle bir inancı doğrulayan bir inancın batınlığında şüphemiz yani kardeşlerim. Yoktu. Şimdi son noktalara geliyorum. Bu kaderci cebriye anlayışının iki noktası var. Birincisi günahlarının doğruluğunu tasdik etmek için. Hani onlar bir günah içindeler, fahşal içinde içindeler hani kahve köşelerinde oturanlar veya namaz kılmayanlar veya din düşmanları var. Hemen bize bazen bize sıkıştırma soruları soruyorlar ya kendi günahlarını Allah'a isnat etmek, izaf etmek amacıyla ne diyorlar? Allah dileseydi bir ayet. Bakın. Biz de babalarımız şirk koşmazdı. Geçmişte müşrikler Allah'ın Resulü böyle diyorlardı. Ashab-ı böyle diyorlardı. Eğer Allah dileseydi, biz de babalarımız şirk koşmazdı. Naha suresi 35. ayet-i Bugün de birileri öyle demiyor mu? Allah diyor dilediği için kahve köşelerinde oturuyorum. Allah dilediği için ben fakirim. Allah benim için diyor, böyle diyor, adaletli diyor. Bir hayat yazmamış. Allah diyor zenginliği yazmamış. Allah-u Teala bana şirkiyi, küfrü. Kendisi kaderime yazdı için ben bunları işliyorum diyor. Ve kendi günahlarını, küfürlerini ne yapıyorlar? Allah'ın üzerine atıyorlar ki demin Hasan-ı Basri'nin sözünü naklettik. Yani bu insanlara ne diyordu Hasan-ı Basri? Kim diyor Allah'ın e, kendi günahlarını Allah'a hamlederse, e, eğer atarsa onlar facillerin tam kendileridir. İkinci nokta her şeyin. İblisi küfrü, zulmü, günah yaratan Allah'tır diyorlar. Bu nedenle, haşe ve kella, Allah zalimdir, şeytandır, Allah'a sığınırdı bu sözlerden. Bundan dolayı da bunlar İblisçiler tayfesi dedi diyor. Yani bakın, bunlar kadere nasıl inanmışlar? Diyor ki küfrü yaratan kim? Allah. Tamam, inandık. Bunlar da inananlardan... Deminkiler ne yapıyorlardı küfrü? Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? Emretmişti, sevdirmiştir. Bunlar da diyor ki küfrü yaratan, evet Allah. Zulbü yaratan kim? Allah. Şirketi yaratan kim? Allah. O zaman Allah zalim, haşa ve Allah, Allah korusun kâh. Allah müşrik. Böyle bir inancı taşıyorlar. Ve bunlara da biz ne diyoruz? İblisciler taifesi, ibliscilerin. iblis gibi, şeytan gibi Allah muhafaza inanıyorlar. Bakın, onların yine şöyle bir inancı var. Allah'ın yasakladığı şeyleri ne yapıyorlar kardeşlerim onlara? Yani Allah Azze ve Celle yarattığına inanarak onu Allah'a suç olarak isnat ediyorlar. Madem ki Allah bu kötülükleri yarattıysa Allah suçludur. Madem ki Allah küfrü yarattı o suçludur. Madem ki Allah faşa zina, bütün münkerleri yarattı meydana getirdi o zaman Haşe ve kerlâ, Allah suçludur deyip kendisini ne yapıyordu? Kardeşlerin kendi iradesini yüceleştiriyor. Allah İslam'ı çağırmasa böyle insanlar var mı yok mu? İnanın bu versiyonlarda var. Her şeyi Allah'a islam edebilir diyor. Benim diyor, kaderim budur diyor. Allah böyle yazmıştır diyor. Veya bazı insanlar da diyor ki yok diyor kainatta olup biten hiçbir şey diyor Allah'ın emrinde değil diyor. Sadece benim dilemem de, benim emrim olur. Böyle inanan çok insanlar vardı. Müşrik olanlar tayfesi bunlar. Allah bizleri bu taifelerden eylemesin değerli kardeşlerim. Bu insanların açıkça delilleri neydi? Biz eğer Allah isteseydi şirk koşanlardan olmazdı. Oysa ki Allah bir kavmin şirk işlemesini emreder mi? Allah bir kavme hidayet yolunu emretmez mi? Allah fasıklar topluluğunu her zaman doğru yola davet etmiş, bunu ayet ve peygamberin diliyle ifade etmiştir. Dolayısıyla böyle bir inanç batıl ve değerli kardeşlerim küfür bir inançtır. İnşallah burada Ahmet bin Hanbel'in kadere iman etme esasını, hayrını ve şerrini doğrulamanın gerekliliğini işledik. Bir de kader konusunda niçin ve nasıl sorularını sormak gerektiğini de Ahmet bin Hanber emrediyor. Niçin Allah dirini fakir yarattı? Niçin Allah filana hastalık verdi? Neden Allah filana işte şunu vermedi, bunu verdi? Bu buna benzer sorular Allah'ı hesaba çekmek, hikmetini sorgulamaktır, yargılamaktır. Biz Allah'ı yargılamaya değil onun evrine boyun gönderildi. Kainatta ve benimle alakalı ve seninle alakalı ey kardeşim, olup biten her şey Allah'ın hikmetiyle olmaktadır. Sen belki o anda onu sıkıntı veya bir olarak görebilirsin ama Allah indiğinde o gelecekte sana ne olur? Hayır olarak görebilir. Hepimizin bildiği meşhur bir ayet var. Evet, hepimizin bildiği bir meşhur bugün iyi olarak zannettiklerimiz değil mi? Sevdiklerimiz ve bazı şeyleri arzuladıklarımız bize yarın şer olarak dönebilir. Bazen de şer olarak gördüklerimiz de bize yarın hayır olarak dönebilir. Ama biz bunu bilemeyiz. Allah çok daha iyi bilir. Dolayısıyla neden birinin malı çok Diğerinin rızkı daha az. Neden diğer daha sağlıklı? Neden birine iman vermemiş? Neden benim oğluma, benim kızıma Allah? Yani Peygamber sevgisini vermiyor, Allah sevgisini vermiyor. Başının örtüsünü niye sevdirmiyor? Bu Allah'ın takdiri. Lut Aleyhisselam'ın eşi, Nuh Aleyhisselam'ın oğlu. Siz bana örnekleri verebilirsiniz. Bütün iman edenlerin, salih insanların birçok sevdikleri Allah'a iman edebildiler mi? Değil mi? Edemediler. Allah'a sığa cemle sonra hidayet veriyor. Dilemedikten sonra hidayet vermiyor değerli kardeşlerim. ve niçin sorular? Kaderde yoktur. Bunu sorgulayan insanlar öğrenmek amaçlı değil de daha çok Allah Azze Celle'yi suçlamak amaçlı veya iman esaslarımızı kötülemek amaçlı sormaktadırlar. İmam Taha'ı ki kader Allah'ın kulundan sakladığı ve ulaşmasına engel olduğu bir sırdır. Bir sırdır. Yani hiçbir beşer Allah'ın sakladığı kaderine bu o bilgi ezdirdemez. Madem ki böyle bir sırdır, sırra iman edeceğiz. Sırra yargılanmaya, sorgulamaya katmayacağız. Kadere iman bunu gerekli kılıyor. Kadere iman bunu gerekli kılıyor. O halde biz inşallah bu dersimizde sizlerle beraber bunları inşallah bitirmiş olalım. Kadere iman ve şerdine tasdik aynı zamanda onun için onunla alakalı neden ne, için soruları sormayacağız ayet ve hadis ve kaderin kitap ve sünnetle sabit olduğuna iman edeceğiz. İnkar edenin kafir olduğunu doğrulayacağız. Ve Kur'an'dan kaderle alakalı ayet yoktur inancı doğrulayanları da sapıklık hatta ve hatta Allah muhafaza bunlar, kadar, küfre kadar düştüklerini bileceğiz. Kur'an'da başlı ayetler kaderin İman edilmesi gereken esas olduğunu bildirirken... Bunlar kendi batıl inançları gereği ne yapıyorlar? Kur'an'ı kendi inançlarına, arzularına âlet edinerek inkar yolunu seçiyorlar. Allah muhafaza böyle bir inanç batıldı. Zaten madem ki bunlar Kur'an'da bulamadıklarına inanıyorlarsa Allah Rasulü'nün sünnetine dönsünler. Peygamberin bu hadislerine dönsünler. Bu ümmetin selefine dönsünler. Sünnet kaynaklarına dönsünler. Orada açıkça bu derinlerini görmektedirler. Bütün bunlara rağmen hem sünnetten, hem Kur'an'dan gelen bu derinler kim inkar ediyorsa bunlar kafirden takerlidir. Bu ümmetin gençliğinin ve neslinin inançlarını sapıklığa çevirmek isteyen zındıkların başlarında. Allah bizleri onlardan eylemesin, Allah bizleri onlardan muhafaza buyursun. Bu gibi zihniyetleri tanımalı ve bu gibi zihniyetlere karşı olmalı. Gücümüzün yetkiyince bunların inancılım akidelerini tanıtmanızdansın. Allah Rabbim sizlere ve bizlere inşallah doğru inanç nasip eylesin değerli kardeşlerim. Hı hı. Doğru bir inanç nasip eylesin. İtidalli olun kardeşlerim. İtidalli olun, itidalli olanlar kurtuluşa edecektir. Allah için bunlara dikkat ediyoruz. İzlediğiniz ve teşekkür <gülüyor> ederim.